Uykusuz gördüm seni bugün. Uykusuzum. Evdekiler uyutmuyor ki birader. Neden efendim? Hayırdır inşallah? Ya bizim büyük oğlan istekleri hiç bitmiyor. Yine sabaha kadar kafamı ütüleyip durdu. Niye Karagöz'üm? Ne istiyormuş senin yavru? Bilgisayar istiyormuş benim koca kafalı yavru. Ha tabii. Senin oğlan da bilgisayardan internete bağlanacak tabii ki. He, ben onu bağlarım. Nereye efendim? Ahmet Ağa'nın ahırına. Kızma efendim kızma. Ee, çocuk bu ister. Artık her evde bir tane bilgisayar var. Her evde var olan şey bizim evde de olsaydı evimizde bilgisayarımız değil huzurumuz olurdu. Ben körlük etme, lan körlük etme. Yat kalk haline şükret. Benim gördüklerimi sen de görsen aynen benim düşündüğümü düşünürsün. Ne varmış gördüğün efendim? Bir tane dırdır konturu hiç bitmeyen, çene isheli olmuş bir kadın durmadan ağlayıp kamyon tekerleğini versen yiyecek iki tane kara göz yavrusu ortalarında da gıgı gı çıkmayan ben tam belgeseli çekilecek bir aileyi senin anlayacağın kabahat senin birader sen ailene sevgini göstermez sevginden mahrum edersen evinde huzurun olmaz ee, çok bilmiş Hacivat efendi senin evinde huzurun var mı şimdi yani olmaz mı efendim olmaz mı hamdolsun her gün akşam olsa da Hanımımı çocuklarımı bir görsem diye düşünürüm Ben de keşke hiç uyanmasam Hep rüya görsem diye düşünürüm Muhakkak evimde Hep ailemle beraber yemek yeriz Bizde masraf olmasın diye Hep kaynana da yemek yeriz Çocuklarımla eşimle sohbet eder Onları dinlerim Ben de radyoyu açar maçı dinlerim Haftada bir günümün tamamını aileme ayırırım. O gün gelsin diye iple çekerim efendim. Ben de iple çekiyorum bizim oğlanları. Tepinip duruyorlar yoksa. En önemlisi hep sizi seviyorum derim. Ailene? Evet. Sizi seviyorum. <gülüyor> Ayıp ya. Koskoca adam sizi seviyorum der mi? Sakalından <gülüyor> utanacım at. Olur mu efendim olur mu? Sevgide utanma olmaz. Ailene söylemeyeceksin de kime sevdiğini söyleyeceksin efendim kapıcım Ziya'ya kapıcına mı niye efendim adam bana borç veriyor birader sen de borç ver seni de seviyorum dedi yapma birader yapma ne alakası var şimdi kapıcının o zaman takımıma söylerim hangi takımına nevresim takımıma hangi takım mı olacak tabii ki futbol takımıma re re re ra, ra, ra. Fener, fener, beşiktaş yok, seviyorum yok, yok, işte yok, yok yok bu böyle olmaz efendim. Aa, bizim Hacı Bat gene olması kondurdu. Nedir olmayan? Anlayışın. Ailene karşı tutumun. Gel efendim. Selin'le bir aile danışmanına gidip ailemize nasıl davranmamız hakkında bilgi alalım. Ne yapacağız aile danışmanında? Danışacağız efendim. Yok ya ben de göbek atacağız sadım. Ey Allah'ım ya. Tabii ki anladım anladım danışacağız da. Ama ne danışacağız? Eşine çocuklarına nasıl davranman gerektiğini. Aa. Aman yok efendim yok. Şimdi o da bir ton para isteyecek. Ne gereği var? Ne gereği var olur mu efendim? Hadi danışmana gitmiyorsun. Bari aile içi iletişim hakkında bir kitap alıp oku. Ya Hacivat evimde huzurum yok diyorum. Danışmana git kitap oku diyorsun. Ne zerzek adamsın ya. Sen kitap da okumazsın doğru doğru. Hah bak bari eşine bir çiçek al götür. Ben eşime... Dünyada olmaz. Yani bu dünyada olmaz. Eşim öbür tarafa intikal ettiğinde mezarına bir demet bırakırım. <gülüyor> i̇şte senin gibi anlayışa sahip olanlar annesi, babası hayattayken canı gönülden sizi seviyorum demeyip onları kaybettikten sonra pişman olanlardır. Ha, ne de şey ya anne baba mı? Ha. Bak anne baba dedenin benim kafaya dank etti. <gülüyor> Rahmetli annemle babam geldi aklıma. <gülüyor> ah ellerin pamuk anneciğim, ellerin asırlı babacığım vay vay vay vay. Galiba doğru diyorsun Hacı Bartu, eşime bir çiçek alayım koklasın, yavrularıma da bir tekerlek kaşar alayım yesinler. İyi olur birader, iyi olur. Ay, ay, ay. Sonunda anladığına sevindim. Anladım anladım. Hadi bakalım.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 Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, bari şeylere söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayız, stüdyodayız. Pardon,